Elhamdülillahi vahde. Ves-salatu ves-selamu ala men la nabiye ba'de. Ve alihi ve sahbihi ve men ittaba hedye. Allahumme salli ve selim ve barik ala abdika ve nabiyyika Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve selim. Amma ba'd. İmam Muhammed İbn-i Abdül Vahhab Rahimahullah'ın Keşf-i Şubuhat kaldığımız yerden devam ediyoruz. Diyor ki Şeyh Rahimahullah Fein kale Sayfa 71'de Fein kale Eğer derse ki hala şüphe sahibinin, batıl ehlinin şüphelerini bir münazara şeklinde arz etmeye, sonra bunları tek tek cevaplandırmaya devam ediyor. Diyor ki fe kale eğer şöyle derse ene la ushriku billahi şey'an. Ben Allah'a hiçbir şeye ortak koşmuyorum. Allah'a şirk koşmuyorum. Allah'a hiçbir şeye ortak etmiyorum. Haşa ve kella aynı bizdeki olduğu gibi. Haşa kella Allah'a ortak filan koşmuyorum. Hiçbir şeyi Allah'a eş tutmuyorum. Ona şirk koşmuyorum. Velakin ancak el-ilticâ-u ile salihin salihlere iltica etmek, salihlere iltica etmek, onlara yönelmek, onlara sığınmak leyse bir şirkin şirk değildir. <gülüyor> itiraz bu. Eğer derse ki haşa Haşa ve kella. Ben Allah'a şirk falan koşmuyorum. Allah'a hiçbir şey Allah'a ortak etmiyorum. Kendisinden şirki nefh ederek böyle söylüyor. Arkasından diyor ki bu şekilde salihlere iltica etmeme gelince, onlara yönelmeme, onlara sığınmama onlara dua etmeme, yalvarmama, onları kastetmeme, onları çağırmama, onlara tevekkül etmeme, razbetimi rahbetimi onlara bağlamama, bütün bunlara gelince bunları yapıyor olmak, bütün bu işleri salihlere yöneltiyor olmak şirk değildir. Kendisinin şirkten uzak olduğunu söylüyor. Ve yaptığı işin şirk olmadığını iddia ediyor. Eğer böyle derse فَقُلْ Ona de ki اِذَا Eğer sen de ikrar ediyorsan, sen de kabul ediyorsan en Allaha حَرَّمَ şirk. Allah subhanehu ve teala'nın şirki haram ettiğini. Adam ben o zaman ben şirk koşmuyorum haşa kella dedi ya demek ki bu adam nedir? Şirkin haram edilen bir iş olduğunu biliyor. Şirkin kötü bir çirkin bir şey olduğunu farkında. Ona diyoruz ki öyleyse sen Allah subhanehu ve teala'nın şirki haram ettiğini ikrar ediyor, bunu kabul ediyorsan. اَعْذَمَ مِنْ تَحْرِيمِ الزِّنَا Zinanın haram edilmesinden daha büyük bir suretle. Yani şirkin zinanın haram edilmesinden daha büyük bir suretle haram edildiğini sen de kabul ediyorsan. Dediye ben haşa şirk falan koşmuyorum diye. Demek ki şirkin kendisine yasak edildiğinin farkında. Demek ki şirkin zinadan, içki içmekten, adam öldürmekten, faiz yemekten, bütün bu büyük günahlardan daha büyük, büyük bir günah olduğunun farkında. Bunu ikrar eden birisi. وَتُقِرُّ اَنَّ Allah la يَغْفِرُهُ Ve Allah'ın şirki affetmeyeceğini de kabul ediyorsan Allah'ın şirki zinadan daha fazla haram kıldığını zinanın haram olmasından daha büyük bir yasakla yasak edildiğini ve şirk koşan kimsenin affedilmeyeceğini Allah subhanehu ve teala'nın affetmediği bir iş olduğunu kabul ediyorsan فَمَا هَذَا الْأَمْرُ Bana bir açıklayıver. Bu iş nedir? Yani Allah Subhanahu ve teala'nın o haram ettiğini kabul ettiğin seninde, hatta zina, zinanın, içkinin haramlığından bile daha büyük bir şekilde haram olduğunu kabul ettiğin, Allah Subhanahu ve teala'nın affetmeyeceğini kabul ettiğin, bu şirkin ne olduğunu bana bir haber ver. Nedir bu? Elledi, avvamahullah. Öyle bir şey ki bu Allah bunu ne yapmış? Azim bir şekilde yasak etmiş. Allah, Allah azze ve celle bunun yasaklamasını, Büyük bir şekilde yasak etmiş. وَذَكَرَ أَنَّهُ لَا يَغْفِرُهُ Ve Allah subhanahu ve teala bu şirki affetmeyeceğini zikretmiş. Sen de bütün bunları kabul ettiğine göre bize bir anlat bakalım bu şirk nedir. Kendini madem bundan teberri ediyorsun, haşa ve kella diyorsun, ben Allah'a şirk koşmaktan uzağım. Şirk Allah subhanahu ve Taala'nın yasakladığı, haram ettiği şeyler içerisinde en yasak olandır. En en azim haram olandır diyorsun. Bunu ikrar ediyorsun. Allah'ın inna Allah la yushraka bihi Allah kendisine şirk koşmasını asla affetmez, asla bağışlamaz dediğini biliyor. Şirkin affedilmeyecek yegane suç olduğunun, günüm olduğunun farkındasın. Bunu ikrar ediyorsun. Öyleyse bir anlat bakalım bize. Bu kadar tehlikeli olduğunu söylediğin, kendinin de ondan beri olduğunu ortaya koymaya çalıştığın bu şirk nedir bunu bir açıklayıver diyor ki şey fe innehu la yedri bir de bakarsın ki bu adam şirkin ne olduğunu bilmez şirkin ne olduğunu bilmez şirke düzgün bir tarif yapamaz şirkin onun dünyasında bir sureti yoktur bir tanımı yoktur kendisinin ondan beri olduğunu söyler onun tehlikeli bir şey olduğunu söyler çirkin şirkin çirkin kötü kabih Allah Azze ve Celle indinde affedilmeyecek büyük bir cürüm olduğunu, büyük bir günah olduğunu ikrar eder. Ama bununla beraber şirk nedir diye sorduğun zaman verebilecek bir cevabı yoktur. Onun dünyasında şirkin bir tanımı yoktur. Amelleri içine koyup tartacak bu şirk mi değil mi diye elinde bir mizam bir kalıp yoktur. Bu gerçekten de böyle. İnsanların birçoğuyla Cahillerini normal havamı bir kenara bırakarak söylüyorum. Kendini dine nispet eden, Allah'a yakınlaşmaya çalışan, şirkin kötü bir şey olduğunu bilen, şirkten uzak durmak için gayretli olduğunu düşünen, insanların pek çoğunun indinde, pek çoğunun zihninde şirkin bir sureti yok. Şirkin bir tanımı yok. Şirk kötü bir şey. Çok şirkin bir şey. Allah Azze ve Celle şirki çok büyük bir şekilde yasak etti. Zina'nın haram olmasından daha büyük bir haram şirk. İçkiden daha büyük bir haram. Adam öldürmekten faiz yemekten bütün bildiğimiz büyük günahlardan daha büyük bir günah. Bu şirkin hükmüyle alakalı bu bilgi herkeste sabit. Herkes bunu biliyor. Bu ayetleri de görüyorlar. Allah şirk koşanmasını asla affetmez. Allah'a şirk koşan innehu men yuşrik billahi faqad harramallahu alayhi'l cenne. Şirk koşan kimseye Allah cenneti haram eder. Şirk bu kadar tehlikeli bir şey. Bu şirkin, şirkin neyi bu? Şirkin hükmü. Bu herkes tarafından az çok bilinen bir şey. Şirkin kötü bir şey oldu, çirkin bir şey oldu. Çok büyük bir günah oldu, affedilmeyecek. Şirk koşanın cehenneme gireceği ve cehennemden ebediyen çıkamayacağı. Buraya kadar bu herkesin kafasında az çok oturmuş bir mesele. Peki şirkin, şirkin ne oldu? Bu affedilmeyecek olan günahın ne oldu? Zinadan da içkiden de haramdan da daha büyük bir cürüm olan bu şirkin ne olduğu zihinlerde belli değil. Belli belirsiz bazı tarifleri var. Şöyle yapılırsa şirk koşulur diye şirkin cami mani bir tanımı insanların zihninde yok. Böyle olduğu için akıllarına gelen bütün kötü şeyleri herhangi bir kısım günahlardan herhangi bir kısım herhangi bir tanım herhangi bir çeşit altında tasnif edemedikleri bütün çirkin ve kötü şeylerin şirk olduğunu zannediyorlar. Bilmeyince böyle zannediyor. Şirkin ne olduğunu bilmiyor. Hırsızlığın ne olduğunu biliyor. Zinanın ne olduğunu biliyor. Riba'nın ne olduğunu biliyor faiz yemedin. Ama şirkin ne olduğunu bilmiyor. Şirkin ne olduğunu bilmeyince ne olduğunu bilmediği bütün kötü şeyleri bütün çirkin şeyleri bu şirkin altında tasnif ediyor. Yani Kötü bir şey, çirkin bir şey olduğu zaman bu hangi günah kapsamına girer? Bu çok kötü bir şey. Olsa olsa şirktir diyor. Yani şirkin mani, cami, sınırlarını belirleyen bir tanımı zihninde yok. Bu en az şirkin kendisi kadar vahim bir mesele kardeşler. Şirkin kendisi kadar tehlikeli bir mesele. Eğer onun ne olduğu bilinmezse hakikati bilinmezse, sınırları bilinmezse, insan ne yaptığı zaman şirk koşmuş olur, ne yapmadığı zaman şirk koşmuş olmaz, bunlar tefrik edilemezse, insan bu kadar büyük günah olduğunu bildiği, ikrar ettiği bu şeyden nasıl sakınabilir? Nasıl kurtulabilir? Hakikatini bilmezse, kendisi sabah akşam Allah'a şirk koşuyor bile olsa, bu şirkten nasıl uzaklaşabilir? Öyleyse şirkin hakikatinin ne olduğunu bilmemek, en az onu işlemek kadar büyük, Azim tehlikeli bir meseledir. Şirkin ne olduğunu bilmez. Sorsan nedir peki o zaman şirk? Şirkin ne olduğunu bilmez. Şirk ile alakalı kafasında bir tasavvur yoktur. Zihninde şirkin fotoğrafı yoktur. İnsan zihninde subhanallah bildiği şeylerin eğer diliyle tanımını yapamasa bile mesela adam güzel konuşan birisi değil. Zihnindeki manaları güzel bir şekilde tabir eden birisi değil. Böyle ol olduğu halde anlamını bildiği şeylerin mutlaka zihninde bir tasavvuru vardır. Zihninde bir fotoğrafı vardır. Bunlar ister somut şeyler olsun ister soyut şeyler olsun. Somut şeyler mesela bildiğimiz şeyler. Elma dediğimiz zaman hepimizin zihninde bir elva, elma elma elma tasviri oluşuyor değil mi? Tasviri oluşur. Elmayı hemen zihnimize canlandırırız. Ağaç dediğimiz zaman zihnimizde bir suret verir. Hemen bunu biliriz. Çünkü elmanın, ağacın hakikatinin ne olduğunu biliyoruz. Soyut şeylerde de böyle. Sevgi dediğimiz zaman kim anlatabilir sevgiyi? Belki anlatamayız. Ama zihnimizde bir tasavvuru vardır değil mi? Sevgi. Ümit dediğimiz zaman, heyecan dediğimiz zaman, belki bunları düzgün bir şekilde tarif edemeyebiliriz kelimelerle. Ama zihnimizde bir tasavvuru vardır. Çünkü bunların Hakikatlerini biliyoruz yaşadığımız şeyler Aynı bu şekilde hem soyut hem somut cinsinden olan Mesela Allah Azze ve Celle'nin yasak ettiği haram ettiği şeylerin de Emrettiği şeylerin de zihnimizde bir tasavvuru vardır Zihnimizde bunların isminin duyduğumuz an Bir fotoğraf canlanıverir Namaz kılmak dediğimiz zaman Hemen anlarız biliveririz değil mi namaz kılmak nedir İşte bu rükû ile sucutla kıyamla Rabbimizin önünde yaptığımız ibadettir Hiçbirimiz namaz kılmayı ilk duyduğumuz zaman şöyle demeyiz. Ya bu namaz hangisiydi? Bu aşk kalıyorduk o muydu yoksa rukiye diyorduk o muydu? Hiçbirimiz bir an olsun bile bu tereddüdü yaşamayız. Neden? Çünkü namazın zihnimizde çok açık belirgin bir fotoğrafı vardır. İçki içmek dediğimiz zaman adam öldürmek dediğimiz zaman zina etmek dediğimiz zaman bütün bu büyük günahların zihnimizde bir sureti vardır. Hemen bunu anlayabiliriz. Belki zinanın Sokuhan'ın yaptığı şekliyle düzgün bir tanımını bilemeyebiliriz. Ama zina dediğimiz zaman zihnimizde hemen bir fotoğraf, bir tasavvur ortaya çıkar. İçki içmek dediğimiz zaman hemen bir tasavvur ortaya çıkar. Çünkü bunları iyi biliyoruz. Hırsızlık yapmak diye duyduğumuzda, duyduğumuz zaman bunu duyar duymaz şöyle bir tereddü kapılmayız. Bu hırsızlık yapmak acaba sarhoşluk veren şeyleri içmek miydi yoksa başkasının malına hangi? herhalde böyle bir tereddüt yaşamayız. Zira bunların hakikatleri zihnimizde açıktır. Peki şirk hakikatini bilmediğimiz zaman ne olduğunu bilmediğimiz zaman müşriklerin dinini bilmediğimiz zaman Allah Subhana wa teala onları ne ile müşrik olduğunu söyledi bunu bilmediğimiz zaman onlar hangi ibadet hangi amelleri sonucunda hangi itikattan ötürü müşrik oldular ve cehennemde ebedi kalmaya hak kazandılar bunu dost tasavvur edemediğimiz zaman Şirk deyince aklımıza Bir fotoğraf gelmiyor Eğer şirkin hakikatini bu şekilde Doğru olarak öğrenmemişsek Şirk deyince aklımıza bir suret Gelmiyor Karıştırıyoruz Ne olduğunu tam net bilemiyoruz Tam net bilemeyince Yine şirk gibi Tam net bilmediğimiz bütün kötü kavramları da Bu şirk kötü bir şey ya mutlaka ondandır diye onun altında tasnif ediyoruz yani yapılan şey böyle burada anlatılan şey bu Fe la yedir. şirkin ne olduğunu bilmez neden? hakikatini bilmediği için müşriklerin üzerinde olduğu dinin ne olduğunu bilmediği için kafasında zihninde dünyasında şirkin bir sureti yoktur evet şirk çok kötü bir günah çok büyük bir günah Allah şirki affetmez ama şirk nedir? aklına bir şey gelmez. Kafasında bir suret canlanmaz. Çünkü şirkin hakikati dünyasında net değil. Hocamızın verdiği bir örnek var. Kendisi yaşamış. Bu şekilde böyle bir mecliste şirki anlattıktan sonra bir topluluğa veya bir kimseye bunun kötü bir şey, tehlikeli bir şey, kaçınmamız gereken bir şey olduğunu anlatınca birisi demiş ki, "Hocam demiş, bazıları var. Şuraya kadar parmaklarını uzatıyorlar. Şöyle dudaklarına kadar. Bu da şirk'tir, değil mi?" demiş. Şimdi bunu diyen adamın dünyasına biz tasavvur edelim. Bıyıkları ağzına kadar uzatmaya şirk diyen insanın dünyasında şirkin bir hakikati var mı? Yok. Şirk çok kötü bir şey, iğrenç bir şey. Ama hakikati yok. Sınırları belli değil. Aynı adam bıyıkları buraya kadar uzatmanın hükmünü de bilmiyor. Ama onu tabii olarak fıtrat itibariyle kerih görmüş, çirkin görmüş, hükmünü bilmiyor. Hükmünü bilmediği bu çirkin ameli, hakikatini bilmediği o çirkin günah ile tesmiye ediyor. Diyor ki demek ki bu da bu çok kötü bir şey. Demek ki olsa olsa bu da şirktir. İşte böyle. Şirkin ne olduğunun tasavvur edilememesi ne olduğunun bilinmemesi. Şirk deyince içki içmek dendiğinde olduğu gibi, zina etmek dendiğinde olduğu gibi kafada sınırları belirgin bir suretin ortaya çıkmaması bunun zihinlerde tasavvur edilmemesi en az şirk kadar büyük bir tehlikeli bir mesele. Çünkü böyle olmazsa İnsan eğer, insan şirk koşuyor olmakla beraber şirk koştuğunu bilmez. Bu bir tarafta kötü. Diğer tarafta, şirk olmayan bir sürü şeyi, onları herhangi bir çeşit altında tasnif edemediği için ne zanneder? Şirk zannedebilir. Şirkin hakikatinin ne olduğunun bilinmemesi, o yüzden en az şirk kadar tehlikeli bir mesele. Fe innehu la yedir. Ona sorsan, desen ki tamam, sen demek ki şirkin kötü bir şey olduğunu ikrar ediyorsun. Şirkin büyük bir günah olduğunu ikaret ediyorsun. Allah subhanehu ve teala'nın şirki zinadan bile, adam öldürmekten bile, içki içmekten bile daha büyük bir şekilde haram ettiğini biliyorsun. Allah'ın şirki affetmeyeceğini, bunun dışındaki günahları dilediği kimseden affedebileceğini biliyorsun. Peki öyleyse şirk nedir? Hakkında bütün bu bilgileri bilgilere sahip oldum. bu itikadı beslediğin şirk öyleyse hakikati nedir? Fe innehu la yedri. Bir de bakarsın ki adam şirkin ne olduğunu bilmez. Fakullahu, sen de ona de ki, keyfe tuberriu nefsa Sen nefsini nasıl beri olduğunu söyleyebilirsin? Kendinin uzak olduğunu nasıl iddia edebilirsin? Onun içine düşmediğini, ona düçar olmadığını, bu haltı işlemediğini, bu günahı bu cürmü yapmadığını nasıl söyleyebilirsin ki? Wa anta la tarifuhu. Sen onun ne olduğunu bilmiyorsun. Yani ne olduğunu bilmediğin, hakikatini daha henüz kavrayamadın, zihninde canlandıramadın, suretini aklına getiremediğin, sınırlarını çizemediğin, bu büyük günahın, bu kötü şeyin, senden uzak olduğunu, senin de ondan uzak olduğunu, neye göre söyleyebilirsin? Bak sorduk şeklinde dedik, bilmiyorsun. Baştan ne dedim ben? Haşa ve kellah, şirk koşmuyorum dedin. Kendinin şirkten beri olduğunu söyledin. Şirkten uzak olduğunu söyledin. Şirkin de senden uzak olduğunu söyledin. Ama hakikatini bilmiyorsun. Peki hakikatini bilmediğin bir şeyin senden uzak olduğunu nasıl söyleyebilirsin? Belki o sende var. Ama sen onu ne olduğunu bilmediğin için bende bu yok zannediyorsun. Ben bundan uzak zannediyorsun. Böyle olamaz mı? Böyle olabilir. Ne olduğunu bilmiyorsan ondan beri olduğunu nasıl söyleyebilirsin? Keyfe yuharri mullaahu aleikehada nasıl olur da aklın zihnin şunu kabullenebilir şunu ikrar edebilir şöyle bir şeyin olacağını nasıl tasavvur edebilirsin Keyfe yuharri mullaahu aleikehada Allah subhanahu wa taala sana bu bunu haram etmiş bunu sana yasaklamış ve yedkuru annu la yaghfirhu ve Allah subhanahu ve teala bunu affetmeyeceğini de söylemiş. Ve sen bu şirkin ne olduğunu hala sorup öğrenmesin. Bu nasıl olabilir yani? Söylüyorsun bak Allah diyorsun bunu haram etti. Ve çok büyük bir şekilde haram etti. Bildiğimiz bütün haramlardan, bütün büyük günahlardan daha büyük, daha azim bir surette haram etti. Ve Allah şirk koşup koşan kimseyi bağışlamayacağını ikretti. Sen bunları bile bile bunları bilir dururken nasıl olur da hala şirkin ne olduğunu öğrenmezsin nasıl olur da hala şirkin ne olduğunu bilmezsin bütün bunlarla beraber şirkin ne olduğunu sorup öğrenmediğin halde onun ne olduğunu bilmediğin halde belki sabah akşam ona irtikab ediyor olduğun halde nasıl olur da haşa ve ben şirk koşmuyorum de kendini şirkten beri olduğunu uzak olduğunu söyleyebilirsin At düşünün Allah azze ve celle yoksa şöyle mi zannediyorsun? Yani şöyle olabilir mi? Allah subhanahu ve taala muhu. Bu şirkin ne olduğunu, bu şirki haram etmiş. Şirkin haram olduğunu beyan etmiş, şirki yasaklamış. Şirkin büyük bir günah olduğunu beyan etmiş. Onun affedilmeyeceğini söylemiş. Şirk koşan kimsenin cehennemden çıkamayacağını beyan etmiş. Bunları ortaya koymuş da sonra wala yubeyyinuhu lena Sonra onun ne olduğunu bize beyan etmemiş. Meseleyi ortada bırakmış. Herkes kendi kafasına göre bütün kötü şeylere şirk diyebilir demiş. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle mi zannediyorsun? Madem şirkim bu kadar büyük şey, bir şey olduğunu kabul ettin. Onun ne olduğunu bilmiyorsun. Kendinin ondan beri olduğunu iddia ediyorsun. Hala onu öğrenmek için, onun hakkında bilgi sahibi olmak için ki bundan kurtulman için bu şart. Herhangi bir çaban gayretin yok. Şöyle mi zannediyorsun yoksa? Allah subhanehu ve teala bu işi haram etti. Bunu affetmeyeceğini söyledi. Ama ne olduğunu bize açıklamadı. Ey kullarım şirkten uzak durun. Bak ben şirki affetmem dedi. Sonra şirkin ne olduğunu beyan etmedi. Bu mümkün olabilir mi? Allah hakkında bu böyle bir şey zannedilebilir mi? Bu Allah hakkında çok büyük bir suizan olur. Çok büyük bir suizan olur. Allah subhanehu ve teala bizim dünyada hem dünya hem de ahiret maslahatlarımıza yönelik ne kadar hayır varsa bunları bize bildirdi. Ne kadar şer varsa bunları bize bildirdi, bizi bunlardan sakındırdı. Dünya ve ahiret maslahatlarımız için. Nasıl olur da bizim için hem dünyada hem ahirette en büyük mefsedet olan şirk sadece ahiret için büyük mefsedet değil, şirk dünya için de büyük mefsedet. Şirk koşulduğu zaman dünyanın dengesi bozulur. Yeryüzünde fesat ortaya çıkar. Karada ve denizde fesat ortaya çıkar. Çünkü yeryüzündeki bütün hayırın, bütün hasenatın, bütün iyiliğin arkasında tevhid vardır. Allah Azze ve Celle'yi birlemek vardır. İbadetinde onu teklemek vardır. Yeryüzündeki bütün fesadın, bütün bozukluğun, çirkinliğin, düzensizliğin arkasında da şirk vardır. Çünkü fesadın en büyüğü bu. Nasıl olabilir böyle bir şey? Allah Subhanahu ve teala bunu haram etsin de Ondan sonra bunun bize ne olduğunu beyan etmesin. Allah hakkında böyle mi zannediyorsun? Onun hakkında zannın bu mudur? Bu ne kadar büyük bir suizan olur değil mi Allah hakkında? Haşa. Fe'in kale. Eğer derse ki. Şimdi cevap veriyor. Eğer derse ki şimdi cevap veriyor. Demin ne dedi? Şirkin ne olduğunu bilmiyorum. O bir ihtimal. Şirkin ne olduğunu bilmiyorum demesi bu adamın ne olduğunu gösterir bu konuda? Cahil olduğunu gösterir. Ne şekilde bir cehalet ile? Cehalet ikiye ayırdık hatırlıyorsunuz değil mi? Basit bir ile. Şirk nedir? Bilmiyorum. Bu basit bir cehalet. Adam bilmiyor. Şirk nedir? Şirk sarhoşluk veren şeyleri içmektir. Bu cevabı veren kimsenin cehaleti nasıl bir cehalet? Murakkep cehalet. Yani birden fazla cehalet. Terkip. Peş peşe cahillikler var bu sözün içerisinde. Adam şirkin ne olduğunu bilmiyor. Şirkin ne olduğunu yanlış biliyor. Şirkin ne olduğunu bilmediğini de Bilmiyor. Birden fazla cehalet var. Birinci cevabı, la edri. Şirkin ne olduğunu bilmiyorum cevabı o adamın basit, cahilce cahillikle söyle, söylemiş olduğu bir cevap. Eğer bilmiyorsa bu adam basit bir cahildir. Buna, buna öğretmek biraz daha kolay. Bu cevabında adam şimdi başka bir cevap veriyor. Burada diyor ki, fe inkale eğer derse ki cevaben, sen dedin ya ona, bu şirk nedir? Bana bir anlat bakalım. Fe inkale eğer derse ki, şirku İbadetul asnam şirk putlara tapmaktır. Şirk putlara tapmaktır. Şirk ne dedir dedik ona? Şirk putlara tapmaktır. Ben de putlara tapmıyorsam demek ki şirkten beri olduğumu söyleyebilirim. Ve ve bizler la na'budul asnam. Putlara tapmıyoruz. Şirki neyle tanımladı burada? Putlara tapmak. Evet bu şirkin doğru bir tanımı. Putlara tapmak. Ama bu putlara tapmak cevabını veren kimsenin dünyasında putlara tapmanın doğru bir tasavvuru var mı? Hayır yok. Eğer putlara tapmayı doğru olarak tasavvur edebilseydi, putlara tapmanın hakikati onun zihninde doğru bir şekilde dosyalanmış olsaydı bu cevap doğru olacaktı. Evet şirk putlara tapmaktır. Ama onun dünyasında onun zihninde putlara tapmak denildiği zaman ortaya çıkan canlanan fotoğraf hangisidir? Çağrı filminde gördüğü fotoğraf. Heykelin karşısına geçip ona secdeye benzer şekilde ellerini yine kulak hizasında, omuz hizasında biraz daha ileri uzatarak o heykelin önünde böyle yere kapanmak. Puta tapmanın, onun dünyasındaki tasviri bu şekilde. Şirk putlara tapmaktır. Yani bir heykel olmalı. Sonra o heykelin karşısına geçip böyle secdeye kapanmalı. Sonra o heykel hakkında nasıl bir etikat beslenmeni? Beni bu heykel yarattı. Benim rızkımı... İşte bu heykel veriyor, bana yardımcı olan odur, sıkıştığım zaman bana yetişen odur, yağmuru indiren odur, yerden bitkiyi çıkartan odur. Bu alemlerin Rabbi işte önde bu şekilde secde yapar gibi hareketler yaptığım bu heykeldir. Ben şirk putlara tapmaktır, ben de putlara tapmıyorum. Dolayısıyla şirk koşmuyorum diyen adamın dünyasında putlara tapmanın sureti işte budur. Eğer bu su, eğer onun zihnindeki tasvir doğru olsaydı, evet bu cevap doğru olabilirdi. Ama onun zihnindeki tasvir bu. Şirk putlara tapmaktır. Ben de putlara tapmıyorum. Fakülallahu. Tamam, ceder etmeyelim. Dedi ki, şirk putlara tapmaktır. Ona da ki, ma mena ibadetül asnam. O zaman bana şunu anlat. Peki, putlara tapmanın manası nedir? Putlara ibadet etmenin manası nedir? Yani insan ne yapınca putlara tapmış olur? Ne yaptık? O şimdi şirkin putlara tapmak olduğunu söyledi ve kendisi de putlara tapmadığı için müşrik değil. Şirk koşmuyor. Öyleyse meseleyi onun ona biraz daha yardımcı olalım. Açıl, zihninin açılmasına yardımcı olalım. Diyelim ki tamam. Şirk putlara tapmaktır. Oldu güzel cevap. Ben anlamadım. Anlayamıyorum. Putlara tapmak nedir? Bunun manası nedir? Yani insan ne yapınca putlara tapmış olur? Bunu söyle. Ona da ki اَتَظُنُّ <gülüyor> اَنَّهُمْ Yoksa sen şöyle mi zannediyorsun? Yoksa putlara tapmak denildiği zaman o zihninde canlanan fotoğrafın sahipleri olan o putlara tapanların şöyle mi yaptıklarını zannederek şirk putlara tapmaktır dedin. Etazunnu ennehum <gülüyor> Onların şöyle mi olduğunu zannediyorsun? Ya teqidûne enne tilkel ehjâra vel ahşâbe tehlûku Yoksa o putlara tapanların senin zihninde fotoğraf var ya o putlara tapanların taptıkları o ağaçlara, o taşlara, o tahtalara, onlar hakkında, onların yaratıcı olduklarına mı itikad ettiklerini zannediyorsun? Putları tapmak böyle bir şey mi? ve on ve onların rızık verdiklerine mi itikat ettiklerini zannediyorsun? O tu debiru em, o em ramen kendilerine dua edenlerin yalvarların, yalvaranların işlerini onların mı idare ettiğine inandıklarını zannediyorsun? Şirkin tanımını ne olarak yaptı? Putlara tapmaktır dedi. Ona deriz ki öyleyse putlara tapmak ne? Sen putlara tapmak deyince o putlara tapanların, o putlar hakkında, o putların yaratıcı olduklarına mı itikad ettiklerini zannediyorsun? O putların rızık verdiklerine mi itikad ettiklerini zannediyorsun? O putların kendilerine dua edenlere, yalvaranlara onların işlerini çekip çevirdiklerine mi inandıklarını zannediyorsun? Senin, senin zihninde, senin dünyada putlara tapmak deyince bu iş, bütün bu itikatların rızık vermenin, yaratmanın, işleri idare etmenin, o tapılan taşlarda, ağaçlarda olduğuna mı itikad etmek olduğunu zannederek şirk putlara tapmaktır dedim ben böyle yaparak putlara tapmadığım için şirkten beriyim diye söylüyoruz. Anlayabildik mi meseleyi? Şirk putlara tapmaktır. Nedir putlara tapmak? Eğer putlara tapmayı... Bu, bu sayılan şeyler zannediyorsan bu sefer senin zihninde yine belki doğru kelimelerle putlara tapmak olarak tarif ettiğin şirkin doğru hakikati yok. Fehaza bu kuran zira senin bu söyle bu zanlarının putlara tapmaya yük yükleyeceğin olası olarak yükleyeceğin bu mananın Kur'an'da açık bir şekilde yalan yalanlanmış olduğunu görüyoruz. Bu iddiayı Kur'an yalanlıyor, tekzip ediyor. Kur'an'a göre, Allah subhanahu ve teala'nın beyanına, ifadesine göre putlara tapanlar, o putlar hakkında, o putların kendilerini yarattıklarına itikat ediyor değillerdi. O putların kendilerine rızık verdiğine itikat ediyor değillerdi. Alemi idare ettiğine itikat ediyor değillerdi. Bu itikatları olmadığı halde yine o putlara tapıyorlardı. Demek ki putlara tapmak, böyle itikad ederek bu işi yapmak demek değildir. Eğer böyle iddia diyorsan bu iddianı Kur'an tek, Kur tekzip eder, yalanlar. İşte Apa şikayetlerle. <gülüyor> i̇şte o puta tapan adama sorsan, seni kim yarattı? Senin bu puta tapma tarifine göre o adamın şöyle demesi lazım. Beni bu taş yarattı, bu ağaç yarattı demesi lazım. Bunu Kur'an yalanlıyor mu yoksa tasdik mi ediyor? Yalanıyor. Onlara sorsan, o puta tapan adama sorsan, seni kim yarattı diye ne şekilde cevap verecek? Beni Allah yarattı diye cevap verecek. Öyleyse senin puta tapma tanımının altına koymaya çalıştığın hakikat doğru değil. Kur'an bunu tekzip ediyor. Fe'in <gülüyor> kale, eğer derse ki İnnehum ne haşebeten Onlar bir taşı bir tahtayı bir ağacı kastediyorlar. Ona yöneliyorlar. Ev hacaran veya bir taşı. Ev beni yeten veya bir yapıyı ala kabrin ev gayrihi. Kabur üzerinde olan veya olmayan. Eğer derse ki onlar yani o puta tapanlar kabir üzerinde olan veya olmayan bir yapıyı, bir taşı, bir ağacı, bir tahtayı kastediyor. Ona yöneliyor. Sonra yedûne zâlike. Ona dua edip ona yalvarıyor. Ve yesbahun Onun için kurban kesiyor. ne? Sonra şöyle diyor. Bunları yapar yaparken şöyle söyleyerek yapıyor. İnnahu yukarribuna buna Allahi zulfa. Bunlar bizi Allah'a yaklaştıracaklardır. Ve anna. Ve yedfu anallahu Allah onların bereketiyle, onların vesileyle bizden belaları defedeceklerdir. Ve, bi ve Allah onların bereketiyle onların himmetiyle bize verecektir. Eğer puta tapmak böyle bir şeydir, müşrikler böyle yapıyorlardı derse ne deriz ona cevabı ben? Fakul ona de ki sadaktı. Evet doğru söylüyor. İşte puta, tapma, puta tapmanın gerçek hakikati budur. Onlar kabrin üzerinde olan veya olmayan bir yapıya kubbe gibi, türbe gibi, ev gibi bir yapıya veya bir ağaca veatunvat gibi değil mi? Bir ağaca veya bir taşa yöneliyorlar. Oralara yalvarıyorlar. Onlara dua ediyorlar. Onlara adak adıyorlar. Onlara kurban kesiyorlar. E bunları niye yapıyorlar? Gerekçeleri ne? Bunları yaparlarken bunlar bizi Allah'a daha çok yaklaştıracak diye inanıyoruz. Biz bunu yaparken Bizi sadece Allah'a daha çok yaklaştırsın diye bunu yapıyoruz diyorlar. Bunlar Allah katında bizim şefaatçilerimiz olacak diyorlar. Böyle dediklerine göre demek ki o taş, o ağaç, o bina aslında Allah'a yakın olan bir şey ise simgeleyici olması lazım. Aslında Allah katında şefaatine itibar edilecek kendi tabirleriyle sözü geçen, nazı geçen bir kimse olması lazım ki Allah bizi Allah'a daha çok yaklaştırsın. Allah katında bile şefaat etsin. Ve Allah Subhanahu ve Taala işte onların bereketini bize veriyor. Allah Subhanahu ve Taala onların bereketine bizden belaları def ediyor. Diyerek bu işleri yapmaları puta tapmaktır derse ona deriz ki evet doğru söylüyorsun. Puta tapmak budur. Bak şimdi puta tapmayı güzel tanımladın. Peki wa hada işte bu var ya bu, bu bu puta tapmanın yaptığın bu doğru tanımı. Bu doğru doğru tanımla Anlattığım bu puta tapmak var ya huve fi'lukum indel ahjari vel bina sizin de işte ağaçların yanında o türbelerde kabirlerin üzerindeki yapılar yanında yaptığınız işin aynıdır. İşte bu yaptığın doğru puta tapma tanımı sizin o ağaçların yanında o türbelerin yanında yaptığınıza birebir uymaktadır. yaptığınızla birebir örtüşmektedir. Bu هذا هو فعلكم işte bu bizzat sizin yaptığınızın aynıdır. Nerelerde? عند الاحجار والبناء الذي على ve وغيرها. Kabirler üzerinde olan ve olmayan binalara, yapılara, taşlara yönelerek, ağaçlara yönelerek yaptığınız işin aynıdır. Öyleyse sen bu doğru tanımayır. Anladıysan, kabul ettiysen ben haşa ve kella Allah'a falan koşmuyorum artık, deyip durma. Bir an önce bundan tövbe et. Bundan elini çek. Zira yaptığın şey aynı şeydir. Beslediğin itikat aynı itikattır. Bu itikadı besleyerek bu ameli yaparken ortaya koyduğun gerekçe zannettiğin şüphe tutunduğun dal, onların ortaya koyduğu şüpheyle tutunduğu dal ile aynıdır. Öyleyse yapılan fiil Aynı fiildir. İşlenen cürüm aynı cürüm. O da şirk yapıyordu, sen de şirk yapıyorsun. O da Allah'a ortak koşuyordu, sen de Allah'a ortak koşuyorsun. O böyle yaparak Allah'a müşrik oldu, sen de böyle yaparak müşrik olursun. Zira aynı şey. Fehaza aqr anna fi'luhum hada huwa ibadetul asnam. Eğer böyle derse, tanım bu deminki ki söylediğimiz gibi yaparsa işte bu kendi yaptıkları işinde putlara tapmak olduğunu ikrar etmiş olur. Ve huvel matulub. İstenen de budur. Yani bu münazaranın varması gereken yer burasıydı. Kendisinin şirkten beri olduğunu ilan ediyordu. Şirk koşmadığını söylüyordu. Haşa ve kella diyordu. Eğer işin sonunda, bu konuşmanın sonunda putlara tapmanın doğru bir tanımını yapabil yapabilirse biz ona Allah'ın kitabından delillerle müşriklerin putları nasıl taptığını putlara tapmanın onların dünyasında hangi surette tecereye ettiğini ona tasvir ettikten sonra o bunu anlar, ikrar ederse kendi yaptıkları işin de putlara tapmak olduğunu ne yapmış olacaktır? İkrar etmiş olacaktır. Zira yapılan şey aynı şey. Bunu ikrar etmesi bizi istediğimiz neticeye götürür. Artık o ben haşa Allah'a şirk koşmuyorum falan demez. Eğer muanit bir kimse değilse eğer Allah'ın gözünü kalbini mühürlediği bir kimse değilse tövbe eder Allah'a koştuğu ortakları inkar eder ve ibadette Rabbini birleyerek ona yönelir. Ve <gülüyor> ayda. Şimdi devam ediyoruz. Eydan kavluka. Ona ayetten şöyle denilir. Şu sözün vardı ya demin. Sana pişirlik nedir dediğimiz zaman bir tanım yaptın dedin ya. Eşrikü ibadatu'l asnam. Şirk putlara tapmaktır dedin ya. Hel muraduka? Bu sözden kastın, şirk putlara tapmaktır sözünden kastın, enneş şirke maksusun bihada, şirk putlara tapmaya mı hususi bir meseledir? Yani Allah'a ortak edilen şeyler, ağaçtan, taştan, tahtadan oyulmuş gözleri burunları olan heykeller olduğu takdirde mi, şirk koşulmuş olmuş, şirk putlara tapmaktan ibaret bir şey midir sadece? Yoksa, ve anl i'timad ala salihin salihlere dayanmak güvenmek onlara itimat etmek onlara tevekkül etmek ve onlara yalvarmak yakarmak ibadet etmek dua etmek la la yedhulu fi zalika putlara şirk koşmanın kapsamına girmeyen şeyler midir şirkin tanımını neyle yaptı şirkin bir cüzi ile yaptı şirkin efradından bir tanesi ile yaptı sorduğumuz zaman onu da yanlış tasavvur ederek yaptı ya. Olsun. Diyelim öyle. Dedi ki şirk putlara tapmaktır. Ona deriz ki yine. Peki sen put, şirk putlara tapmaktır derken şirkin bundan mı ibaret olduğunu söylüyorsun? Yoksa putlara tapmanın şirkin çeşitlerinden efradından suretlerinden bir suret olduğunu mu söylemeye çalışıyoruz? Yani eğer şirk sadece putlara tapmaktan ibaretse Allah'a putlar ortak edildiği zaman sadece şirk koşulmuş oluyorsa yani o zaman sana göre salihlere velilere, meleklere, cinlere beşerden herhangi başka bir kimseye yönelinse ona tevekkül edilse ona itimat edilse ona dua edilse ümitler, rahbet, rahbet ona bağlansa bu şekilde o zaman şirk koşulmuş olmaz mı? şirk putlara tapmaktan ibaret eğer bunu kastediyorsan Allah'ın putlar dışında diğer başka varlıklara canlı varlıklara kutsal varlıklara muhterem mübarek varlıklara yalvarıldığı zaman dua edildiği zaman adak adamdığı kurban kesildiği zaman onlara tevekkül edildiği zaman onlardan Allah'tan korkuyor gibi korkulduğu zaman Allah seviliyor gibi sevildiği zaman bu durumlarda şirk koşmuş olunmaz mı? Fahada eğer böyle söylüyorsan eğer kastım bu ise yerdehu ma zekere Allahu Teala Allah subhanahu wa zikrettikleri, anlattıkları, Kur'an'da bahsettikleri bu söylediğin şeyi reddeder. Bu söylediğin şeyi kabul etmez fi kitabih kitabında bahsettiği. Min kufri men taallaqa ala'l malaike. Allah subhanahu Teala'nın taala'nın meleklere taallukundan dolayı kafir olduğunu söylediği kimseler. Ebu İsa veya İsa'ya taallukundan dolayı kafir olduğunu söylediği kimseler. Ebu Salih'in veya salihlere taallukundan dolayı kafir olduğunu söyledi kimseler. Yani Allah'ın Kur'an'da zikrettiği bu şeyler senin şirk putlara tapmaktır sözüyle şirki buna hasretmeni ne yapar? Reddeder. Bunu da kabul etmez. Zira bunlar put değildir. Salihler put değildir senin tasvirine göre. Melekler put değildir. İsa aleyhisselam annesi put değildir. Çünkü put deyince ondan ne anlıyor? Varlık. Cansız. Herhangi bir şey olmayan cansız ağaç, taşta işte tahta taş. Eğer böyle olsaydı ilişik koşmak sadece onlara tapmaktan ibadet olsaydı Allah Subhanahu ve Taala'nın bu sözlerinin bir anlamı olmaz. Allah Allah Kur'an-ı Kerim'de İsa'ya ibadet edenin müşrik olduğunu söylüyor. Allah Kur'an-ı Kerim'de kendilerine ibadet edilen şeylerin salihler olduğunu söylüyor. Ulaike'l-lezina <gülüyor> yed'unah Onların o dua ettiği, yalvardığı, yakardığı, ibadet ettiği şeyler var ya, يَبْتَغُونَ اِلٰى Rabbihimul vesilete. اَيُّهُمْ akrab Hangisi acaba daha yakın olur diye Rablerine bir vesile ararlar. Onun azabından korkar, onun rahmetini mi derler Kimlermiş bunları yapanlar? Kimler? Kimler? Onların taptıkları şeyler, kendileri değil. Yani onlar bir şeylere tapıyorlar. Allah diyor ki, sizin o taptığınız şeyler var ya o taptığınız şeylerin kendileri hangisi Allah'a daha yakın olsun diye vesileler peşinde koşan kimselerdir. Allah'ın azabından korkan, onun rahmetini uman kimselerdir. Allah'a yaklaşmak için vesile aramak, Allah'ın azabından korkmak, Allah'ın rahmetini ummak, bunlar taşın, tahtanın, ağacın bunların sahip olabileceği vasıflar mı? Yoksa Salihlerin, velilerin, muttakilerin bunların sahip olacağı vasıflar mı? Şüphesiz ikinci çıktı değil mi? Öyleyse şirk putlara tapmaktır sözümüz, e, sözünle. Sadece bu taştı, taşı tahtayı kastediyorsan senin bu söylediğini Allah'ın kitabı yine reddeder. Bak Allah neden bahsediyor? Onların taptıkları o putların Allah'a yakınlaşmak için sebepler arayan, ibadet ehli Allah'tan korkan, Allah'a ümit eden kimseler olduğunu söylüyor. Allah Subhanahu ve teala İsa'ya diyecek ki <gülüyor> e İsa insanlara beni ve annemi Allah'ın dışında iki ilah edin diye sen mi söyledin? Demek ne yapmış insanlardan bir, bir topluluk? İsa'yı ve onun annesi Meryem'i Allah'ın dışında ilah etmişler. Yani onlara tapmışlar. Onlara tapmak suretiyle şirk koşmuşlar. Peki İsa ve annesi put mudurlar sizin tanımınıza göre? Hayır değildirler. İsa Allah'ın büyük peygamberlerinden, ulul azim peygamberlerinden bir peygamberdir. Annesi de bir salih bir kadın da Sıddık'adır. Demek ki şirk putlara tapmak sözüyle eğer bu işin sadece buna has olduğunu kastediyorsan bu söylediğin şeyi Kur'an reddeder. Kur'an yalanlar. bu budden yuqirra raleke, bunlardan sonra, bunları ona beyan ettikten sonra Kaçınılmaz olarak şunu ikrar edecektir. Enne men eşreke fî ibadetillâhi aheden salihin Kim Allah'a olan ibadetinde salihlerden birisini bile Allah'a ortak koşsa. Allah'ın ibadetine salihleri de ortak koşsa. Fahuve şirkul mezkûri fil Kur'an. İşte Kur'an'da zikredilen şirk budur. Bu ayetleri gördükten sonra eğer muanit bir kimse değilse eğer inatçı bir kimse değilse Allah'ın da hidayetini murad etmediği bir kimse değilse, bu ayeti gördükten sonra, şirk koşmanın, putlara tapmaktan ibaret olduğunu, putların da işte o ağacın, tahtanın, taşın, bunlardan ibaret olduğunu söylemesi mümkün değil. Bunu ikra etmek zorundadır. Çünkü ağaç, tahta, taş bunlar Allah'a yakınlaşmak için vesile arayacak şeyler değiller. Bunlar iradeleri olan şeyler değiller. Teklif, mükellef olan şeyler Değiller. Allah'ın azabından korkan, rahmetin ümit eden. Bunlar hep kimlerin vasıfları? Salih kulların vasıfları. Bunları kabul etmek zorunda kalacaktır. Ve hâzâ huvel matlu. İşte istediğimiz yer burası zaten. Onun kabul etmesini istediğimiz yer, onun gelmesini istediğimiz nokta burası zaten. Bunu kabul etmeli. Diyor ki şeyh, özetle şimdi, bu, bu geçen bütün cevapları özetle. Vesirdul mes'ele. Mes'elenin sırrı şurası. Mes'elenin, bu münakaşanın, bu münazaranın düğümlendiği <gülüyor> düğümleneceği yer şurası. Yani senin dikkatini çekmen gereken, yoğunlaşman gereken nokta burası. Eğer burayı zapt edersen Allah'ın izniyle mesele hallolmuş olur. Sırhul mesele. Mesele'in odak noktası şurası. Ennehu ida kale. Eğer derse ki adam, Ene la uşriku Ben Allah'a şirk koşmıyorum. Fekullehu ve meşşşirku billah. Allah'a şirk koşmak nedir? Fessirhulî. Bunu bana bir açıkla. Eğer derse ki ben Allah'a Şirk koşmuyorum, sen de ki Allah'a Şirk koşmak nedir? Bunu bana açıkla. Fain <gülüyor> kâle eğer derse ki bu ibadetül asnam Şirk koşmak, putlara tapmaktır. Eğer derse ki Şirk koşmak putlara tapmaktır, fakullahu ona deki wa ma asnam putlara tapmak nedir? Fesir <gülüyor> hali onu bana açıkla. Ve in qala "Ana la Derse ki ben Allah'tan başkasına tapmıyorum kardeşim. Allah'tan başkasına ibadet etmiyorum." Derse, "Pe de ki ona, "Ma ibadet ibadeti Allah?" Allah'a tapmanın manası nedir? Fesir hali, Bunu bana anlat. Yani boş boş sözler söyleme. Bu cümleleri klişe olarak ortaya koyma. Söylediğin şeyden ne ne murat ediyorsun? Kastın nedir? Bu bu bu, bu sözlerin hakikati nedir? Bana bunu anlat." Ben şirk koşmuyorum diyorsun. Anlat bana şirk koşmak ne demek? Şirk koşmak putlara tapmaktır diyorsun. Anlat bana putlara tapmak nasıl olur? Ben putlara falan tapmıyorum kardeşim. Şirk koşmuyorum. Allah'a ibadet ediyorum. Dersede ki ona tamam. Putlara tapmamak nedir o zaman? Allah'a ibadet etmek nedir o zaman sadece? Allah'a ibadette birlemek, tevhid etmek nedir? Bunu bana anlat. Fein feseraha bi mebiyentehu. Eğer onu açıkladığın gibi. Veya bir me veya benim benim sana bu kitap tartışladığım gibi bunları tefsir eder, bundan açıklamasını yaparsa fahuval matlu istenen şey budur. Onu getirmek istediğimiz nokta burası, varmaya çalıştığımız yer burası. Yani bu kelimeleri anlamsız şeyler gibi kullanmasın karşımızda. Ben putlara tapmıyorum Ben şirk koşmuyorum. Şirk koşmak putlara tapmaktır. Ben sadece Allah ibadet ediyorum. Anlat bize nedir sadece Allah ibadet etmek? Ne yapınca sadece Allah'a ibadet etmiş olunur? Ne yapınca putlara tapılmış olunur? Ne yapınca şirk koşulmuş olunur? Buna bir anlat. Bunları bilemez. Eğer bilirse, eğer bütün bunları gerçek ve cehili, hakikati üzerinde Allah'ın kitabında beyan ettik gibi beyan edebilirse, ne ala? İstediğimiz zaten bu. O inlem يَعْرِفُ Eğer bunları bilmiyorsa, her biz ona ortaya koyduğu her bir şeyi tarif etmesini istediğimiz zaman hayda yapıyor, bir o yana bir bu yana kı kıvuruyor, kaçıyor, yeni yeni şeyler söylüyorsa Bilmiyor. Şirk koşmak nedir? Bilmiyor. Anlat bana. Ben şirk koşmuyorum. Nedir şirk koşmak? Putlara tapmaktır. Tamam nedir putlara tapmak? Bilmiyor. Eğer bunları bilmiyorsa فَكَيْفَ şey شَيْءًا وَهُوَ لَا يَعْرِفُهُ Bilmediği bir şeyi nasıl iddia edebilir? Yahu ne olduğunu bilmediğin bir şey. nasıl iddia edebilirsin? Ben Allah'a Allah'tan başkasına ibadet etmiyorum diyorsun. Söyle Allah'tan başkasına ibadet etmemek nasıl olur? Bilmiyorsun. Ben Allah'a şirk koşmuyorum diyorsun. Tamam söyle Allah'a şirk koşmak nasıl olur? Bilmiyorsun. Putlara tapmıyorum diyorsun. Putlara tapmak nedir? Söyle bana bunu bilmiyorsun. Ben Allah'ı birliyorum. Sadece ona ibadet ediyorum diyorsun. Sadece Allah'a ibadet etmek nasıl olur? Bana bir anlat diyorum. Bunu bilmiyorsun. Peki bütün bunları bilmemekle beraber nasıl iddia edebilirsin? Bilmediğin şeylerin kendinden uzak olduğunu nasıl söyleyebilirsin? Bilmediğin vasıflara, sıfatlara haiz olduğunu nasıl iddia edebilirsin? وَاِنْ فَسَّرَهُ بِغَيْرِ mana <مَعْنَاه> Eğer bunları kendi manalarının dışında bir şeyle tefsir ederse, yani birinci cevapta eğer bilmiyorsa, bilmiyorsa cahil, yani o cahil basitlikle bilmiyorsa böyle deriz. Eğer onlara bunları kendi manalarının dışında Başka bir mana ile açıklamaya kalkarsam beyyenatlahul ayatul vadihat çok açık seçik, vadih net ayetler fi ma'ne'ş-şirki billah Allah'a şirk koşmanın manası nedir? Bunları beyan etmişlerdir. Ve ibadeti'l-avsan ve putlara tapmanın ne demek olduğunu ayetler beyan etmişlerdir. اَنَّهُ الَّذ۪ي fi ف۪ي zaman الزَّمَانَ بِعَيْنِه۪ Yani açık seçik, vadıh ayetler, Allah'a şirk koşmanın, putlara ibadet etmenin, işte onların bu zamanda aynıyla, bil fiil, ta kendisiyle işledikleri şey olduğunu beyan etmiştir. Ayetler bu konuda çok vardır. onların Onların cümleleriyle, kendi itikatlarıyla kendi sözleriyle 1400 sene önceki yapılan işlenen haliyle bugün de yapılan şey aynıyla o gün yapılan şey ayetlerin delaletiyle işaretiyle apaçık bu duhiyyetiyle bugün de beslenen itikat o gün beslenen itikadın aynısı. Yapılan işler o gün yapılan işlerin aynısı. Bu işleri işlerken ortaya konulan niyet o günkü müşriklerin niyetinin aynısı. Bu işlerin yapılma sebebi sorulduğu zaman o gün söylenilen gerekçenin aynısı. Bunu ayetler açık seçik bir şekilde beyan etmiş ortaya koymuştur. وَاَنَّ عِبَادَةَ اللّٰهِ وَحْدَهُ لَا شَر۪يكَ Yani ayetler şunu ortaya koydular. İşte o şirkin, Allah'a şirk koşmanın, putlara tapmanın sizin yaptıklarınız var ya bunların aynısı olduğunu Allah açıkça beyan etti Kur'an'da. Başka neyi beyan etti? Şun da beyan etti: "Enne ibadete Allahu Hiçbir ortağı olmadan sadece Allah'a ibadet etmenin, sadece Allah'a tapmanın, ona yalvarmanın "hiye leti aleyna." Bizim hakkımızda, bize karşı inkar ettiğiniz şeyin de bu olduğunu da beyan etti Allah Sübhanu Yani bize karşı inkar ettiğiniz, bizi itham ettiğiniz, salihleri tanakkus etmekle, evliyanın kadrini kıymetini düşürmekle, bizi vahabi olmakla itham ettiğiniz şey var ya, işte o aslında nedir biliyor musunuz? Allah Subhanahu ve teala'nın Kur'an'da ibadette Allah'ı birlemek diye bahsettiği, açıkladığı şey işte sizin bizim bizi töhmet ettiğiniz, bize bizim hakkımızda bize karşı inkar ettiğiniz şeylerdir. Yani siz mesela böyle cümle biraz şey olduğu için tasavvur edesin. Siz mesela bize Vahhabi diyorsunuz ya neyden dolayı Vahhabi diyorsunuz? Biz sadece Allah'a ibadet edilsin dediğimiz için Allah'tan başka hiç kimseye ibadet edilmesin dediğimiz için ibadet her çeşidiyle dua etmek gibi adak adamak gibi, kurban kesmek gibi yalvarmak, yakarmak, medet istemek sığınmak gibi her çeşidiyle sadece Allah'a yapılsın Allah'tan başkasına yapılmasın dediğimiz için bize Vahhabi diyorsunuz ya İşte bu bize, bize yönelttiğiniz bize inkar ettiğiniz bu Vahhabilik aslında nedir biliyor musunuz? Sizin kendi bu itiraz ettiğiniz şeylerden işte Allah Sübhanahu ve Teala'nın Kur'an'da emrettiği dini Allah'a halis kılmak. Allah'ı ibadette birlemek. Tevhid var ya, işte sizin vahabilik dediğiniz şey budur. İşte sizin bizi bize karşı inkar ettiğiniz şey budur. Kur'an bunu daha açık bir şekilde anlatmış. Ve bundan dolayı feryat figan ettiniz. Va kopardığınız kopardınız. Orada burada yüksek sesle bağırdınız. Bizim hakkımızda bizi bizi işaret ederek bizi göstererek Bağırarak, çağırarak ve o ortalığı velvereye vererek bize bize karşı yöneldirdiğiniz eleştiriler var ya, onlar hepsi işte Kur'an'da beyan edilen bu tevhid sebebiledir. Aslında sizin eleştirdiğiniz şey bunlar. Kema saha ihwanuhum haythu kalu Onların kardeşlerinin bağırması gibi. Yani sizin kardeşleriniz aynı böyle çıkıp böyle bağırıyorlardı, böyle vah vela ediyorlardı. Ortalığı velveleye veriyorlardı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onlara la ilahe illallah deyin dediği zaman. Ne diyorlardı? Ece'alel alihete ilahen vahide Allah Allah. İlahları bir tek ilah mı yapmış? İlahları bir tek ilah mı yapmış? İnne le şeyun ucav. Ne acayip bir şey. Şimdi bunları diyorlar. Allah Allah. Yani biz Abdülkadir Geylani'ye, Ahmet Bedevi'ye falana filana bunlara yalvarmayacağız. Bir tek Allah'a yalvaracağız öyle mi? Yahu bu ne sapıklıktır. Yahu bunların akılları nerede ya? Yani arkadaşlar meseleyi hiç bilmeyen birisi olarak bakın şimdi. Buraya geldiniz bu dersin hiç meseleyi daha önce duymamış birisiniz. Önünüzde iki tane adam çıkmış. Birisi diyor ki ey arkadaşlar. ibadet sadece Allah'a yapılsın. Sadece Allah'a yalvarılsın. Sadece ona ibadet edilsin. Sadece ona dua edilsin. Allah'tan başkasına da dua edilirse yalvarılırsa bu sapıklıktır. Diyor. Sen ne delilden anlayan bir adamsın ne ayet hiçbir fiyade anlamayan bir adamsın. Adam ne diyor? Allah'a tapılsın ondan başkasına tapılmasın bu sapıklık olur. Tamam. Öbürü ne diyor? Bir de onu dinleyeyim. O diyor ki ey arkadaşlar sadece Allah'a yalvarılmasın. Sadece Allah'a ibadet edilmesin. Başkalarına da ibadet edilsin. Sadece Allah'a ibadet etmek sapıklıktır. Şimdi biz sapık vahabi neden dolayı? Bundan bundan dolayı. Şimdi hiçbir şey bilmeyen bir adam. Hiçbir şeyden anlamayan bir adam. Bu ikisiyle çok rahat bir şekilde çözebilir mi? Çok rahat bir şekilde. Yani eğer bunlardan birisi kesin sapıklıksa. Acaba sapıklık olmaya hangisi daha yakındır? Hangisi daha layıktır? Sadece Allah'a ibadet edilsin demek mi daha çok sapıklığa yakındır? Yoksa hayır. Sadece Allah'a ibadet edilmesin demek mi sapıklığa yakındır? Yani bunu anlamak için ayet falan bilmeye, hiçbir şey bilmeye gerek yok. Mesela basit. İkinci şekilde şöyle anlar adam. Hiçbir şey bilmiyorsun. Delilden, Kur'an'dan, sünnetten haberin yok. Sana diyor ki bir topluluk. Bak kardeşim, eğer sadece Allah'a ibadet edersen, sadece Allah'a dua edersen, ona sığınırsan, ona yönelirsen, işte bu tevhid olur. Ve Rabbine yaptığın çok büyük bir ameldir. Eğer Allah ile beraber bir başkasına da yalvarırsan, yakarırsan, müşrik olursun. Cehenneme girersin, ebedi olarak cehennemden çıkamazsın. Yani adam diyor ki tek Allah'a ibadet edersen hiçbir risk yok. Ama Allah ile beraber başkalarına da dua edersen ebedi cehenneme girersin. Ben böyle diyorum. Şimdi öbürüne soruyor. Sen ne diyorsun? O da diyor ki hayır Allah ile beraber başkalarına da yalvarmalısın. Onu soruyorum. Peki yalvarmadım takdirde cehenneme girer miyim? Hayır girmez. Bu beni kafir yapar mı? Hayır yapmaz. Yani sadece Allah'a yalvarsam başkasına yalvarmasam. Sana göre herhangi bir tehlikeli durumda söz konusu mu benim için? Hayır değil. Meseleyi tasavvur ettiniz mı? Şimdi bu adam hiçbir şey bilmiyor. İki tane önde ihtimal var. Bir tanesi eğer böyle yaparsam, yani eğer sadece Allah'a ibadet edersem, başka hiç kimseye dua etmez, yalvarmaz, yakarmazsam, iki karşımdaki iki gruba göre de hangi durumdayım? Selametteyim. Sadece Allah'a ibadet ettiğim zaman kimse bana sen ebediyen cehenneme gideceksin demiyor. Yani iki gruba göre de selametteyim. Ama eğer bunların lafını dinler de işte Veli'ye, Abdülkadir, geleniyor, şuna buna yalvarırsan bu karşındakilerden bir tanesine göre ebedi cehennemlik olurum. Müşrik olurum. Cehennemden çıkamam. Şimdi benim elime terazi yok. Hangisi doğru söylüyor hangisi bilemiyorum. Selamette kalmanın, başını belaya sokmamanın yolu açık değil mi burada? Yolu gayet açıktır kardeşlerim. Selametli olan gayet açıktır. Onlar onlar şöyle demiyorlar değil mi? Bu, bu zamana kadar hani bizim hani bu zamana kadar duyduk duyduğumuz kadarıyla Abdülkadir'e de yalvarmazsan müşrik olursun demiyorlar değil mi? Biz diyoruz ona yalvarsan müşrik olursun diye. O zaman hiçbir şeyi bilmeyen bir adamın, eline terazisi olmayan bir adam için bile en garanti terazi budur kardeşlerim. En garanti. Yani ahvat olan, ihtiyatlı olan budur. Ya bu bu bu, bu bir şeylik var. Bak ben bunlara inanmıyorum ama. Ya ya bunların dediği çıkarsa Ebiti cehenneme giderim. İnsan, insan, insanın burada mı kafası basmaz yani? Ya ya bunların dediği çıkarsa, evet ben bunların dediği gibi yapar. Sadece Allah'a yalvarırsan, bak öbürleri bana sen çavafı olursun, sapık olursun bir şey demiyor. Ama bunların dediği çıkarsa durum çok tehlikeli. E o zaman kardeşim ben niye riske gireyim der? Ve sadece Allah'a ibadet Mesela bu kadar basit bir şekilde aslında hal olur. Nereden geldi mesela buraya? Yani işte sizin bizim bize karşı inkar ettiğiniz, bize karşı ağzınızı açıp yüzün, gözünüzü yumduğunuz bağıra çağıra söylediğiniz o şey var ya, bize karşı inkar ettikleriniz var ya, işte bunlar Allah'ın kitabında bahsettiği dini Allah'a hale çıkılmanın ta kendisidir. Sizin kardeşleriniz de 1400 sene önce aynı şekilde ağızlarını açtılar, gözlerini yumdular böyle söylediler. Allah Allah Allah'ta ilahları bir tek bir ilah yapmış. Şimdi biz bu biz bu kadar evliyayı Sadat'ı kiramı bir tarafa bırakıp Sadece Allah'a mı yönelelim? Ya o ne kadar acayip bir şey. Bu. Böyle demiyorlar mı? Böyle diyorlar. Ya bu kadar biz evliya-i saadet, Allah'ın velilerin, dostlarını bir kenara bırakıp tek Allah'a mı yalvaracakmışız? Allah Allah, olacak iş değil ya. Kardeşlerine söyle diyeyim. Eca'al ilaha illaha vahida. İlahları bir tek ilah mı yapmış. Ne acayip bir şey bu ya. Subhanallah. İnşallah burada tevekkif edelim. Kaldığımız yerden önümüzdeki hafta devam etmeye çalışalım. Subhanakallahumma ve bihamdik. <Sessizlik> Eşhedü an la ilahe illa ente estaghiruka ve etubu ilayhi.